''Feriat nedir?'' diye sormuşlar. Allah ve Resul yoludur. Efendimiz Aleyhisselam'ın mahrem hatlarıyla, ince çizgileriyle tayin etmiş olduğu İslam yoludur. Şeriat, kelime anlamı itibariyle su yolu demek. Mevridul ma. suya gidiyor, su alıyor. Peki ıslahi olarak münasebet nedir? Nasıl suya giderler? Oradan su alır gelirler, yoldur orası şeriat. Ee, şeriat da Kur'an-ı Hakim, sünnet-i seniyye ve onlardan neşet eden ahkam-ı İslamiye o su gibidir. İnsanlar ona giderse o zaman hayat bulurlar. Suyun olduğu şehirde hayat vardır. Onun için şehirleri nehirlerin suyun olduğu yerlere kurdular. Eğer bir yerde şeriat var, ahkam-ı İslamiye varsa orada hayat vardır. Orada yürekler daralmaz. Orada insanlar vicdanlarında derin acılar taşımazlar. Yani Allah Teala'nın kulları için teşrii buyurmuş olduğu, indirdiği, inzal buyurduğu ahkam-ı onun yekununa şeriat denir. Yani o su gibi insana ve cemiyete hayat verir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahkam ile alakalı olan, şeriatla dinle alakalı olan sünneti ve Kur'an-ı Kerim'deki hükümler bütün bunları yakunu şeriatı oluşturur. Şeriat bazen din anlamında kullanılır, millet anlamında kullanılır ya da bu üç kavram bir bir yerine kullanılır. Din eşittir şeriat, şeriat eşittir millet demektir. Millet İslam demektir. Milleti İslam diyoruz. Milleti İslam Aynı anlamdadır. İslam şeriatının, Allah yolunun, ahkam-ı İslamiyenin beşerî sistemlerden farkı nedir? Beşeri sistemlerin ufku sadece dünyadır. Kamera yoksa tertip yoktur ama İslam hem dünya mahkemesi hem ahiret mahkemesi vardır. Hem dünya hem ahiret vardır. Hem dünyada ceza, ödül var hem ahirette e, cennet var. Cehennem var. Yani şeriat iki boyutludur. Beşeri sistemler Amerika'da geçer, Rusya'nınki Rusya'da, Çin'inki orada geçerlidir. Ama şeriat-ı İslamiye bütün dünyaya şamildir, evrenseldir. Zaman ve mekana hakimiyeti vardır. Beşeri sistemleri bazen 3-5 tane ayyaş bir araya gelir. Oluştururlar kanun maddelerini yazarlar İşte roman hukuku vesaire gibi Fakat Ahkam-ı Esas itibariyle Allah Azze ve Celle'ye aittir Bu cihetle Şeriatın Sair sistemlere üstünlüğü Doğrunun Yanlışa üstünlüğü gibidir Peki Güneşin Ampule Lambaya ya da bir Fenere Muma üstünlüğü gibidir Hı. Peki hocam şeriatın yani e, insanlığa o aba hayatı sunacak olan ilahi sistemin insanlar ve özellikle Müslümanlarda da bilhassa Müslümanlarda yanlış anlaşılma sebepleri desek. Esasında doğrusunu öğrenmedi ki Müslüman yanlış anlasın. Mektep sıralarından itibaren ona hep şeriatı 15 asır öncesinin çöl kanunları gibi anlattılar hani yıllarca mektep sıralarında bu millet bu ümmet için bütün zamanını seferber eden canını ortaya koyan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerini Kızı Sultan diye bu milletin çocuklarına anlatmadılar. İlk defa Üstad Ula Hakan diyor. Öyle anlattılar. Söylemedileriz. Yani Osmanlı için neler söylediler? Masal diye bu milletin çocuklarına Tarih okuttular. Masal, uydurma, masa başında üç tane, beş tane sarhoş konuşmuş bir şeyler söylemiş. Yani Fali Rıfkı'nın şimdi okuyun kitaplarını, bir çankayayı okuyun şimdi. Neler görürsünüz ben burada söylemeyeyim. Yani Mustafa Kemal'in onurunu kurtarma adına Fali Rıfkı'nın o kitabını yasaklamalı. Orada öyle anlatıyor ki Mustafa Kemal. In. Yani öyle okuyan birisi Allah Allah der ya bu adam yani bunları Üstad Kadir Musuroğlu söyleseydi kıyameti koparırlardı. Neler söylüyor? Fali Rıfkı. Herhalde ayık değildi onları yazarken. Okuyanlar basanlar da onlar da kafaları yerinde değildi. Dolayısıyla esasında insanları olduğu gibi anlatmalı. Abdülhamiti olduğu gibi anlatmalı. Mustafa Kemal nasılsa onu olduğu gibi anlatmadı. Tarih budur. Ötesi masal olur, uydurma olur. Rasulullah Aleyhisselam hayatı bize nasıl geliyor? Senetle geliyor bak. Senetle. Yani efendim e, uymuyorsa bakıyorsun senedi yoksa almıyorsun onu. E böyle yapalım. Herkesi böyle okuyalım. Herkesi böyle değerlendirelim. Objektif yani yüzde yüz tarih objektif olmaz. Anlatanlar mutlaka kendilerini onun işine koymuşlardır. Ama bu noktada bir cahit ortaya koyalım. Evet hocam. Yani çok doğru söylüyorsunuz gerçekten. Yanlış tarih bilinci, yanlış tarih şuuru adına... E, tabii yani şimdi yola yanlış yerden girersen menzile gidemezsin. Yani siz İstanbul diye Trabzon yoluna giderseniz yürüdükçe İstanbul'dan uzaklaşırsınız. Ne okuyorsunuz siz? Hedefiniz ne? ne? Niçin tarih okuyorsunuz? Yani tarihte bir takım hadiseler oldu, orada hatalar oldu, yanlışlar oldu. Bunlar tekrar etmesin diye bir millet evladına tarihi bunun için okutur. Peki biz bunun için mi okuyoruz? Bakın, masal. Yalan uydurma önemli bir bölüm. Bunları tarihte milletin çocuğunu okutursan, o zaman o tarih ilminden bir netice hasıl olmaz kardeş.